Merhaba açık dinleyicileri, Dünya Yakınmak programından Akif Pamuk ben. Bu hafta Aytaş Timur Seyahat'te. Bizde yeni gelen kitaplar var. Irmak Zelili'den Bozuk Saat 18 etiketiyle çıkmış. E, Defne, pardon, Denek EEE Aslı Derden yine Günüşü kitap etiketiyle çıkmış. Ayrıca iki tane sıfırdan etiketiyle çıkan çocuk kitabı yine bizimle birlikte Deniz Çetrefilli, Hilal Gürsu ve Müjde Başkale yazarları. İnci tanesi Gülşah Özdemir Korurik yazarı, resimli de Selin Saygılı. Hepsinin yola açık olsun diyelim. Dünya okumak dinleyicileri bu hafta konduğumuz telefonda. Feyza Eyukul, başka bir okul mümkünden, mümkünden. Hoş geldin Feyza. Hoş bulduk herkese, selamlar. Ee, sesin gayet dingin bir yerden geliyor. Evet, e, BOM Öğretmen Köyü'nün yerleşkesindeyim. Bodrum'da, Belen köyü ee, Bodrum Belen Köyü'nde. Bodrum'a selamlarımızı gönderelim. Bugün e, Feyza Eyukul'la, e, Feyza Hanım'la e, alternatif demokratik okullar üzerine konuşacağız. E, nedir bu e, öğretmen köyü? ...diye başlayayım ben. Tamam, güzel yerden başladık. Bizim aslında yolculuğumuzun ortalarına... ...denk geliyor öğretmen köyü. Başka bir okul mümkün derneği olarak... E, 2019, ...2009'da... ...başladığımız Türkiye'ye özgü... ...bir eğitim modeli geliştirme ve... E, ...onu uygulayarak model olma... ...niyetimiz bizi bir öğretmen... ...topluluğu kurmaya götürdü. E, i̇lkokulumuz Mutlu Keçi'yi... ...2013'te açmıştık. Şimdi... ...Ankara, İzmir, Eskişehir... ...de okullarımız var... Ee, aynı zamanda İstanbul'da ee, yeni girişimler var ama e, uygulamaya geçtiğimizde fark ettik ki aslında eğitim sisteminin e, sorunlarına en çok e, maruz kalanlar, içinde en çok zorlananlar öğretmenler ve onları desteklemenin bir yolu olmalı diye düşünerek aslında öğretmenlerin birbirlerinden öğrenebilecekleri, sürekli öğrenebilecekleri e, destek dayanışma içinde de mesleklerini yapabilmelerini kolaylaştıracak bir Öğretmen topluluğu kurma niyetine girdik. 2015'te bunun bir aslında denemesi, bir ilk adımı olarak bir öğretmen destek programı açmıştık başka öğretmenler mümkün adıyla. O günden bugüne topluluk genişledi. 2016'da da bu topluluğun bir yerleşkesi oldu fiziksel olarak da. Aslında şu anda da bu sene toplumumuzda katılacak öğretmenlerin bir buluşması var. Başlangıç programımızın son buluşması. Dolayısıyla aslında öğretmen köyü bizim için başka okulları mümkün kılma yolunda öğretmenleri desteklemenin bir aracı, güzel bir aracı. E o zaman bu üç kelime üzerinden konuşmamıza devam edelim. Alternatif, demokratik okul. Okul herhalde konvansiyoneli kastediyor. E nedir en ayırt edici özelliği? En ayırt edici özelliği e, benim için öğrenenin özne olması ve aslında okuldaki her bireyin, e, yetişkinler dahil okuldaki her bireyin de öğrenen olması. E, sanırım en ayırt edici özelliği bu, evet. böyle özetleyeyim. Yani Tabii bunu söylemek kolay da yaşamak zor olsa gerek değil mi? E, çok, zor. <gülüyor> çok, yani, çok zor. Yani e, süreci demokratikleştirmek herhalde e, e, sözle ifade etmek kadar kolay değil. Değil çünkü aslında hepimiz mevcut sistemin ürünüyüz diyebiliriz ya özetle. E, doğduğumuzdan bu yana işte belki 2-3 yaştan itibaren bu doğal öğrenme süreçlerinden kopuyoruz. Sistem e, sürekli bize bir şeyleri öğretmeye niyetleniyor ya da işte öğretmeyi dayatıyor. E, ve özle, ö, aslında öğreninin de özne olduğu, neyi öğrendiğini seçebileceği, nasıl öğreneceğini seçebileceği, kendini değerlendirebileceği bir öğrenme ortamında olmadığı için bunu bilmeden ya da bunu unutarak büyüyoruz. Dolayısıyla yetişkin olduktan sonra da o kadar yıllık alışkanlığı bir kenara bırakıp aslında daha insana uygun olan, daha doğal olanı öğrenme biçimine yönlenmek çok kolay olmuyor. Ama çabalamaya değer bir hal değil. Niye değer çabalamaya? Çünkü aslında insanın potansiyelini hayata geçirmesi ne destekleyen bir süreç bu aynı zamanda demokratik bir okul ortamında öğrenme ortamında bulunmak ve bunun içinde aslında işte bütün ne diyeyim alışkanlıklarımızı unutup tekrar doğal öğrenme süreçlerine dönmeye çalışıyoruz Peki en fazla zorlanan kim öğrenci öğretmen yönetici veli Çocuklar dışında hepsi çünkü <gülüyor> <gülüyor> çocukların alışkanlıkları daha taze oluyor. Ee, ya okulla zaten işte bizim bizim okullardan bahsedersem da deneyimimiz orada olduğu için ya okulla bizim ortamlarda tanışmış oluyorlar ya da e, daha önce tanışmış bile olsalar alışkanlıkları çok daha taze oluyor dolayısıyla yerine yeni alışkanlıklar edinebiliyorlar. Ama biz yetişkinlerin alışkanlıkları kökleşiyor, üstüne inançlar geliyor, ee, üstüne Belki gelecek kaygısı dediğimiz bir şey geliyor Hani çocuğa bir şey öğretmezsek e, Sorumluluklarımızı yerine getirmiyoruz Gibi düşünebiliyoruz Ya da işte ebeveyn olarak sorumluluğumuzun Çocuğu hayata hazırlamak olduğunu Düşünüyoruz halbuki hayatın içindeyiz her an Gibi böyle Çeşitli inançlar işte Sonradan yüklenen sorumluluklar geliyor Ve oralarda zorlanıyoruz Çocuklar e, belki en az Zorlananlar belki hiç zorlanmayanlar yani. E tabi e... Hayatlarını başlamışlar, sorumluluk dediğimiz şey tabii çok inanılmaz göreceli bir şey. Burada öğretmenlerin tepkileri nasıl oluyor? Birazcık oraya değinebilir miyiz? Çünkü bir yetişkin aynı zamanda bir formasyon var öğretmenden beklenilen formasyon genellikle. Bu egemen söylem 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ortaya çıkar ya. İşte kimisi hadis örneğini verir. Kimisi bir filozofun sözünü söyler. Bir böyle aydınlanmacı bakışla bir tavır vardır. Öğretmenlerin tepkisine burada alışma süreci nasıl oluyor? Nasıl kontrol ediyorlar kendilerini? Diyevsa hmm, yani farklılıklar muhakkak var ama ben hani şimdi kolay anlatmak için genelleyeceğim. Evet. Bizim toplumumuzda aslında süreç e, bir tür algıyı yeniden konuşmakla başlıyor. Çocuk nedir diye başlıyoruz aslında e, başlangıç programlarımızda ve oturup nedir çocuk algımız bunu bir yeniden ele alıyoruz. E, yüzleşmelerle dolu bir süreç oluyor. Aslında e, kendimden de anlatabilirim kendimi çok işte katılımcı, demokratik, işte ayrımcılığa uzak bir insan tanırken. E, oturup çocuk algıma baktığımda nasıl da aslında çocuğu çok çeşitli konularda işte birey olduğunun farkında olmadan ilerlediğimi gördüm. Dolayısıyla biraz böyle yüzleşmelerle başlıyor. E, o yüzleşmelerden sağlam çıkabiliyorsanız e, ondan sonrası da derin ve uzun bir öğrenme ve yeniden keşif süreci oluyor. E, bu yeniden öğrenme sürecini sınıfa taşımak, çocukla iletişime taşımak yani o öğretmenlik mesleğini icra etme halini değiştirmek kim öğretmen için daha kolay olabiliyor 3 ay sürüyor kim öğretmen için 3 yıl sürüyor herkesin farklı kırılma noktaları var ama o kırılma noktasından sonra işte öğrenme ortamında çocukla birlikte bir öğrenen oluyorsunuz o zaman en çok duyduğum şey öğretmenlerden mesleği yeniden sevme hali. İşte üzerimdeki ölü toprağa kalktı diyen öğretmen çok duydum. Ee, öğrenmenin keşfine keşfin keyfine tekrar varma hali. Öğretmenin de merakı canlanıyor falan. Aslında süreç canlanıyor. Ee, sonuç bu oluyor. Orada ama ref, refleksif, evet, refleksif düşünme <gülüyor> çok zor bir kategori hakikaten. Hani dışarıdan bakıp e, böyleydim ama bugün şu an böyle düşünüyorum ve bundan sonrası böylesi demek e, hakikaten çok e, zor bir süreç. Bunu çok az tarih tarihsel olarak baktığımızda da çok çok az insan yapıyor Aa. burada aktörlerden öğrenci evet iyi kötü bir şeyler bahsettin öğretmenden bahsettin velinin buradaki tavrı ne yani bir böyle bir eğitim miti var ve bir meslek kazandırma meslek sahibi olma üzerinden tanımlanan bir hani gündelik dilde o yarış atı denilen şey bunu nasıl başa çıkıyor Veli? Ee, başa çıkabilen aslında çok burada kişisel yorum yaparak söyleyeceğim. Kişisel değerlendirmelerim üzerinden söyleyeceğim. Başa çıkabilen diğer sistemin sorunlarının derinden farkında olan insan oluyor. Ee, şunu biliyor yani ben çocuğumu işte o yarış atı dediğin sürekli rekabete dayanan üzerine baskı üzerine güç kullanılan sistemin içine dahil etmek istemiyorum diyen e, veli baş etme yolunu buluyor. E, ama e, yani dünyada alternatif eğitim trend oluyor diyen veli baş etme yolunu bulmuyor. Çünkü orada aslında e, başka beklentiler oluyor. E, çocuğa bir de güven meselesi biraz önemli evet. sanırım. Hani çocuğa güveniyorsanız eğer kendi çocuğunuza ve çocuklara ve çocuk olma haline güveniyorsanız o öğrenmenin e, hem zihinde hem ortamla ilişkisini güvenle şefkatle ilişkisini Az çok biliyorsanız e, o zaman kolay oluyor. E, ama tabii şey çok zor. yani. E, şimdi Eğitimi de bütün bu toplumsal hallerden, sosyal, kültürel hallerden dışarıda konuşamayız. Hatta ekonomik hallerden dışarıda konuşamayız. E, dünya bir yerlere koşuyor. işte. Sınırlı kaynaklar var ve o kaynakları paylaşmanın korkunç yolları var gibi bir ortamın içindeyiz evet. aslında. Dolayısıyla... Burada çocuğum için yapıyorum bunu ama doğru mu yapıyorum ee, çok sisteme güvenen velinin bile sürekli sorusu. Çünkü ne yazık ki işte orta sınıf e, ekonomik olarak orta sınıf sosyal kültürel olarak orta sınıf insanlardan bahsediyoruz bu arada veliler derken. Çünkü Türkiye'de de e, orta sınıfla sınırlı şu an alternatif eğitimin erişimi e, ve bu orta sınıf veliyi aslında çocuğu için bir hayat seçmiş olduğunu düşünüyor eğitim yolunu çizerek biraz çünkü böyle yaşanıyor ne yazık ki e, ve orada doğru mu seçtim derdi sürekli bir kendini sorgulama ve yargılama hali hep var hani bizim odamızda öğretmenler var öğretmenleri destekliyoruz ama e, eğitim konusunda alternatiflere gözü açılan ebeveynleri de desteklemek çok kıymetli çünkü çok da yanlış kalıyorlar yani hani e, sürekli bir sisteme davet eden çevreleri oluyor hem evet. akrabadan hem dosttan hem iş arkadaşından falan gerçekten ee, hepimiz şu anda mevcut sistemin çocuklara neler yaptığını bilsek de ee, işte Adı duyulan zincir okulların dışında bir okula gönderiyorsanız çocuğunuzu e, o zaman sorgulanıyorsunuz etraftan sürekli yani. Ee, <gülüyor> Böyle bir taraf, tarafı da var mezun. Evet arkadan horoz dörtüyor. <gülüyor> Galiba bir müzi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> müzik arası ver diyor bize. E, i̇stersen Martin zarzara bir kulak verelim ve sohbetimize kaldı yerden devam edelim. Harika. Se renace en las sombras y en la que los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja moñienda que en el tarbo de la noche parece gemir cuando la tarde languidece renace en la sombra y en la que tú los cafetales a sentir esa triste canción de amor de la vieja molenda que en el letargo de la noche parece gemir una pena de amor y una tristeza lleva mo amargura pasa la noche incansable moliendo La tarde languide se renace en las sombras y a las que tú los tales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el etargo de la noche parece gemir. Su amargura, pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece renacen las sombras y el ayer tus cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molenda que en el letargo de la noche parece. Artık zar zar bizimleydi. Feyza EKULLA, Alternatif Demokrit Okullar Söyleşimizde devam ediyoruz. Açık kalite dinleyicileri Dünya Okumak programında. Ee, sevgili Feyza, e, Alternatif Eğitim dergisinin son sayısı sinin etörlüğünde çıktı. E, evet. Alternatif Demokrit Okullar dosya konusuyla. E, neler söylersin? Evet. Yani benim için editörlüğünün yapması çok keyifli bir bir kere onu söyleyeyim. Ben alternatif eğitime bulaşalı diyeceğim. Aşağı yukarı 10 yıl alıyor. Gönül vereli evet. diyelim. Evet. <gülüyor> Gönül vereli. Aşağı yukarı 10 yıl alıyor. Evet. O zaman daha henüz anmadığımız kavramların bile ne kadar yaygınlaştığını ve artık sadece bomun yakın çevresinden bile bir aslında dergi sayısının içeriğini dolu dolu çıkarabilecek kadar birikim edilmiş olmanın derin bir kutlaması ve şükranı oldu bu sayıyı hazırlarken. bu Türkiye'nin de artık kendi ne diyeyim özgün eğitim modellerine dair derin bir arayışta olduğuna dair bir Küçük gösterge daha çok yolumuz var elbette. Bir gül bahçesinden kesinlikle vaat etmiyorum, bahsetmiyorum. Ama en azından toprağı havalandırmaya başlamışız. Bunu gördüm bu say sayıyı hazırlama vesilesiyle o açıdan benim için harikaydı. Bir de tabii sayının içinde. Çokça şeyi de yapmaya çalıştık. Hani alternatif eğitim budur, güzeldir değil. Biraz bu Türkiye'de mevcut sınırlıklar içinde nasıl olur alternatifi üretmek, nasıl mümkün olur buralara bakmak ya da işte bu mevcut deneyimleri ve mevcut girişimleri de aslında olabildiğince eleştirecek yazılara da yer vermeye çalıştık. Dolayısıyla benim için çok yönlü bir sayı oldu. Umuyorum Türkiye'de literatüre katkısı olur Şimdi bu alternatif eğitimin 10. sayısına bakarken şöyle bir şey gördüm okurken açıkçası. Ee, özellikle e, Burak'ın yazısında bir e, öykü veriyor. Yani e, buradaki başka bir okul mümkün e, kolektifinin e, geçirdiği bir dönüşümü de görüyoruz. E, hakikaten dışarıdan baktığınızda hani... E, ...yani çocuğu olan bir e, veli veya ebeveyn veya öğretmen dışarıdan baktığında... ...genellikle bizim zihnimizdeki normalleşmiş dizgelerle görüyor. E, o satır aralarında onu çok hissettim okurken. E, bir çatışmayla karşılaşıyorsunuz, bir sorun var. O sorunu çözmek için birlikte hareket etme duygusu. E, bunlar hakikaten anlatılmaz, yaşanır e, şeyler. E, o anlamda refleksif şeyler de vardı. Yani başlangıçta bir e, demokratik okul e, kolektifle birlikte, kooperatifle birlikte demokratik okul e, koruma serüveni bugün e, hem... E, demokratik okulları e, bir girişim olarak e, bir kooperatif olarak farklı bölgelerde kurulmasında olanak sağlamış hem de e, bununla yetmez evet bir e, öğretmen e, bu, e, öğretmen eğitimine e, işin içinde öğretmen eğitimini de koyalım ve e, mevcut sistemdeki öğretmenlere de e, buradaki fikirleri verelim gibi bir şeye dönüşmüş. Hakikaten o e, öyküyü e, görmek hakikaten e, benim açıma çok e, değerliydi. Bir de dikkat çek Dikkatimi çeken şey öğrenci katılımı ve e, okul e, ö, öğrenci çemberleri, okul meclisleri üzerine farklı deneyim pratikleri ni e, birçok yazıda e, gördüm. Evet. E, birazcık buradaki demokrat okul deneyimi pratiği Türkiye'de buradaki çember öğrenci katılımı e, ana vurgusu üzerinden mi gidiyor? Ne dersin? <Gülüyor> ee... Bunu çok vurguluyoruz ve odamda alıyoruz. Bunun çok e, temel iki sebebi var. Bir tanesi aslında Türkiye'de e, dünyadaki anlamıyla demokratik okullardan bahsetmek çok da mümkün değil. Biz demokratik e, çabası olan okullarız diyeyim bom okulları içinde. Demokratik okul, okul olarak tanımlayamam. Çünkü Türkiye'de bir müfredat var ve kazanımlar odaklı bir müfredat ve aslında öğrenmeyi Seçiyor ne zaman ne zaman demesek bile aşağı yukarı işte bir yıllık zaman dilimin içinde neyi öğreneceğini seçiyor ve burada çocuk seçmiyor bunu yetişkinler onun yerine seçiyor. Ama böyle bir tırnak içinde müfredatın aslında şekillendirdiği bir somut çerçeve varken buna rağmen aslında eğitim ortamını, öğrenme ortamını demokratikleştirerek neler yapabiliriz bizim çok odağımızdı. Bu burada da çok e, temel bir şey daha giriyor işin içine güven diyeceğim hı hı. E, çocuğun aslında öğrenmesi için duygusal güvenlik, fiziksel güvenlik çok önemli e, ve çocuğun aktif katılarak öğrenmesi için daha da önemli e, tam da bu yüzden e, o topluluğun içinde e, ilişkiler çok önemli hale geliyor hı hı. E, çocuğun kendisiyle çocuğun öğrenmeyle ilişki. Öğretmenin kendisiyle, öğretmenin çocuklarla ilişkisi gibi birçok şey çok temel bir yere geliyor. <gülüyor> Ve e, şefkat aslında öğrenme ortamının olmazsa olmazlarından e, barışçıl bir alanın içinde aslında gerçek öğrenme gerçekleşiyor. Birey kendini barışçıl bir alanın içinde var edebiliyor, e, potansiyelini açığa çıkarabiliyor. Tüm bunların en kolay aracı çember e, bizim evet. şimdiye kadar bulduğumuz araçlardan. Ee, ve çember aslında e, çok da kolay uygulanabilir, çok da kolay yaygınlaşabilir bir araç. E, biz yola çıktığımızda da okullarımızda çember yapılması niyetindeydik. Ama deneyimledikçe aslında ne kadar kilit bir yerde olduğunu, öğrenme ortamını... ...ve oradaki ilişkileri şekillendirmek açısından e, bunu gördük. Ve bunun aslında yaygınlaşması için de e, olabildiğince çaba harcıyoruz. O yüzden dergide de çokça yer verdik. Evet özellikle 2-3 yazıda e, yani nasıl yapılacağından, ne işlevi... Ne... ...olacağına kadar geniş bir çerçeve var... ...özellikle Ankara'daki meraklı giden... ...Cansu Er'in... ...yazısında onu çok net tanımlamış... Ee, ve hakikaten sadece yani bu okul e, bağlamında değil bu çember meselesi e, bütün süreçlerin e, demokratik, demokratikleştirmesi açısından da herhalde e, bir e, temel e, e, yere oturan bir şey. E, bir de, de, de söyleşilerden bir tanesinde e, Ferzat Kemanger örneğini e, var. E, Diyarbakır'daki bir e, Anadolu Temelli Alternatif Okul. Tabii bu... E, benim için ilginç yanı şeydi bir anadilli e, olması e, bir de e, yerel yönetimlerle birlikte e, başka bir e, model olabilir mi açısından bir e, çerçeve sunuyor. E, çünkü e, veli inisiyatifiyle bir yere kadar gidiyor ama yerel yönetimlerin e, bu alternatif okulları, de, alternatif demokratik okulları desteklemesi herhalde e, o açıdan e, inanılmaz ilginç geldi. Ne dersin? İlginç geliyor, evet. Hepimize ilginç geliyor. Burası çok üzücü aslında. Evet. yani Çünkü tam da e, baktığınızda dünyada iyi demokratik okullar var dediğimiz ülkelerde çok ciddi kamusal desteklerle yürüyor e, işler. E, bizim BOM okullarının da önündeki en büyük dertlerden biri e, aslında finansal sürdürülebilirlik. E, Finansını sürdürse de finans derdimiz. Çünkü o zaman da ancak belli rakamları ödeyebilen ebeveynlerin çocuklarına okulu açabiliyorsunuz. Ee, ama kamu desteği ne kadar artarsa o zaman aslında e, bu eğitimin yaygınlaşmasının da yolu da o kadar artıyor. Bir taraftan da çok daha önemli bir kilit nokta var. Eğitim dediğimiz mevzunun e, aslına bakarsan yerelleşmesi çok önemli. E, yani siz işte e, karasal iklimde yaşayan bir çocuğa işte e, kitap gönderip işte Nisan ayında bahar geldi, tomurcuklar açtı dediğinizde onun o çocuğunun hayatına hiçbir karşılığı olmuyor. Çünkü henüz tomurcukları görmüyor gibi çok basit bir yerden bile evet. örneklendirebiliriz. Dolayısıyla eğitimin yerelleşmesi de çok kıymetli. Tam burada aslında yerel yönetimler çok kilit noktalar. Çok kıymetli deneyimler var Diyarbakır'da bu anlamda. Ee, tabii ki işte genel politikalar dolayısıyla ne yazık ki çok sekteye uğradı. Ya da onlar da alternatif yollar buldular sürdürmek için. Ee, ama böyle bir aslında yerel yönetimler eliyle bu mevzunun ee, odağa alınması Türkiye'de Türkiye'ye özgü bir alternatif eğitim modelinin hatta gerçekten başarılı diyebileceğimiz bir alternatif eğitim bir eğitim modelinin oluşmasına çok büyük katkıda bulunur şu anda zaten ana akım eğitimin sistemin başarısız olduğunun farkındayız o zaman evet. aslında topyekün bir seferberliğe girmemiz gerekiyor ki eğitimi kurtarabilelim Do doğru diyorsun. aslında bir tarafıyla memleket meselesi bu ee, ama e, keşke e, şaşırmasak böyle örnekleri görsek gördüğümüzde o kadar çok olsa ki bunlar doğalımız bu olsa e, ve böylelikle aslında değişse evet, orada değil de, il, ilginç olan şeylerden bir tanesi de yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama e, bu sürdürülebilirlik meselesi e, içeriği de bir taraftan bastırıyor sanki yani e, gelecek yıl öğrenci olacak mı bir sonraki yıl öğrenci olacak mı demokratik okul evet öğrenci katılımı sanki o içeriği yoğunlaşmayı azaltıyor gibi bir şey hissediyorum ben. En azından okuduklarımdan evet. ve deneyimlerimden. Bunda da başka bir yani yere yönetimler buna bir çözüm olabilir. Bir de benim Kesinlikle. favori... De içeriye... Pardon. i̇çeriye yoğunlaşmayı kesmeseniz de okulun, okulun ömrü kısa oluyor. Bizim ilk açtığımız <gülüyor> evet. okul Mutlu Keçi. İşte 2013'te açtık. 2018'de kapattık. 4 yıl ömrü vefa etti. Finansal sebeplerle kapattık. Yani nihayetinde sonuç finansal sebeplerdi. Halbuki çok kıymetli bir deneyim birikiyordu orada. Evet. Ee... Bu da çok önemli bu arada hani biriktirerek gitmek çok önemli eğitim gibi bir, bir konuda insana dair yaşama Tabii, dair. Tabii deneyim pratiği inanılmaz Sonunda. önemli. Evet. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu favori yazılarımdan bir tanesi Mehmet Barış Albayrak anmadan geçmek istemedim. Kaynaştırma eğitim ve eleştirel pedagoji'nin eleştirisi hakikaten bunu ve daha fazlasını yani alternatif eğitim dezavantajlı gruplara çıktı ama bugün neresinde tartışmasını yürütüyor. Eline sağlık hakikaten. E, muhteşem bir sayı olmuş. Alternatif eğitimin, e, alternatif demokta kullar sayısı 10. sayı. E, umarım e, buradaki yeni deneyimleri e, e, başka e, öğretmenlere, başka kullara ilham verecek bir çerçeveye e, dönüştürebilirsiniz e, Feyza'yı kul. Çok teşekkürler programa katıldığın için. E, Bodrum'a çok selamlar. E, programın sonuna geldik. Feryan'ı bana da bitirelim diyor. E, son Selam. cümleni alayım ve kapatalım. E, teşekkür ederim ben de. Benim için üzerine konuşmak çok kıymetli oldu bu e, derginin. E, Kimler varsa alternatif eğitime, kafa yoran, derd eden, mesele eden hakikaten e, topyekun bir mesele gibi bunun yaşamanın çok önemli olduğunu uygulayarak böyle alternatif eğitim alanında çalışan herkesi birlikte iletişime, birlikte temasa, birlikte üretmeye ve biriktirmeye davet ediyorum ben de. E, birlikte daha kolay oluyor her şey çünkü. Başka bir okul mümkün net üzerinden de e, ulaşabilirler bana isteyenler bu yayını dinledikten sonra. E, açtığın alan için ben çok teşekkür ediyorum. Ben Devamında teşekkür ederim. Ağzına sağlık. E, bu adımdaki tüm yani. arkadaşlara, öğretmenlere selamlar. Çok sağ e, olasın. ileteceğim. Hoşçakalın. Evet, Dünya Ökumak dinleyicileri. Bugün e, alternatif eğitim meselesi üzerine konuştuk. Alternatif Demetik Okulları, Feyza e, İlkul bizimle beraberdi. E, önümüzdeki programda başka bir konukla görüşmek üzere. Ben Akit Pamuk, haftalar. Dünyayı okumak Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar.